اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك منه من ذات الشياطين و بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناشي ملك الناس إله الناس. Min şerl vesla silhxanas, alldizi veslasu fi cddurlnas, min aljnnet ve nas. İsmi Allahı Rəhamanı Rəhıml, innallah ve melaiketeho, yusallu nala nbi. Ya ilyh alzina amanu, sallu alih ve sallim teslime. Çdak Allah صلو على رسولنا محمد. صلوا على شفيع زنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Olmen bağı belagat, ol, bağ ol mahzeni fazl saadet, ol andeli bi ulzar Muhammed Mustafa salivetim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al-i seyyidina Muhammedin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhtinas sıratı شَرَطَ <Sirat> الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم وَاجِبُ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِم وَلَتَالِينَ آمِنٌ يَا مُعِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ لَن تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ ve وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَاءَ لَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحٌ قَرِيبٌ وَلَجِّئَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله ve kefa billahi şehide sedekallahul azim ve belaghena rasuluna ve rasuluhul kerim ve nahnu alema galihalikuna ve galiquna ve mebilan ne şakirin şahidine bi kalbin selim cenabuhak cibri emin, namusu namus ekber vasitasiyle efendimiz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 Leta duxulunna el-masjid al-harama, insha Allah, âminim, muhlibim, rûzakun ve mukasirim. İla âkhir al Allah Çok aziz ve muhterem müddîmler. Malumunuzdur ki, elhamdülillah Müslümanlar, hak olan bir dinin mensuplarıyız. Bunda hiç şüphemiz olmaz. Bundan önceki veya mükerrer konuşmalarımda yeryüzünde din namı altında inanılmış olan inanılmış olan inançsılıkların dinin hak ve doğru olanına mensubuz. Allah'a çok şükür. Çünkü insan zaman zaman şu hatırına gelir. Ya bu dünyada Hristiyanlık var, Musevilik var öyle mi? Hindu'luk vesaire vesaire bir takım inançlar var. Tabii bu arada İslam'da var. E onlara da sorsanız herkes ne diyor? Benim mensup olduğum din en doğrusudur diyor. Böyle bir takım ihtimaller vesaireler mevzubayız. Ama burada en kestirme ve en doğru yol. Dini gönderen kimdir? Hazreti Allah'tır. Öyle değil mi? Ha. Beşerin bu mevzuda dini hüküm ve prensiplerde tayin, takdir, şöyle yapma veya böyle yapma selahiyeti var mı? Yok. Yok. Bakın. Hazreti Muhammed el-Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin peygamber olarak başladığı andan itibaren şu 5 vakit namazı dikkate al. Ne yapmışlar? Öğle, ikindi, akşam, yatsı sabah demişler. Bu aradan binlerce sene geçmiş. Bunlarda hiçbir değişme var mı? Yani beş iken dörde inme diye bir şey var mı? Veya insanların toplanıp da, toplanıp da bu beşi altı yapalım dedikleri olup da böyle bir şeye kıymet veren var mı? Yok. Demek ki insanlar bu işi değiştiremiyor. Değiştiremiyor. Hükmü vaz eden Hazreti Allah Celle Celaluhu değiştirecekse o değiştiriyor. Devamını isteyecekse yine o istiyor. Din üzerinde insanların bir tasarrufu olmuyor. Onun için bu dini gönderen Hazreti Allah Celle Celaluhu'da Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Mustafa'ya veda haccında Arafat'ta gönderdiği vahy ile buyurmuşlardır ki Habib'im bugün dininizi ikmal ettim, nimetlerimi tamamladım, din olarak da İslam'a razı oldu. Bakın tamam. Din olarak Cenabı Hakk'ın razı olduğu şey İslam'dır. Bizim de mensup olduğumuz nedir? İslam'dır. Onun için diyorum, bakın din mevzuunda bizim hiçbir tasarrufumuz olamıyor. Ne kendi haddini bilen hocanın ne de haddini bilen hatta haddini bilmek nedir? Müştehidim, Hatta peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammeden'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisini işler alakadar etsin etmesin. Yani kendi duygularına rencide edici dahi olsa Cenab-ı Hak ne vahiy ettiyse onu tebliğ etmiştir. Bu hususta hiçbir değişiklik yapma şeyi yoktur. Şelahiyeti zaten böyle bir şeyle düşünmemiştir. Düşünmemiştir. Ya durum böyle olunca, bakın, din olmayan insanların kendilerinin ortaya koydukları şeylerde ne yaparlar? İhtiyaca göre, kendilerine göre bir takım değişiklik yapabilirler. Yapıyorlar da. Nitekim, bakın dünyanın birçok yerinde, şu yakın geçen Muharrem-i Şerif'in onuncu günü yaş tutmak adeti olarak bu yaşın ortaya konulmuş şeklinde ne yapılıyordu? Dünyanın birçok yerlerinde zincirlerle sırtları dövüle dövüle kanatılıyor ve böylece biz Hazreti Ehl-i Beyt'in çektiği izdirabı çektik diyorlardı. Öyle değil mi? Durum bu idi. Ve bizim memleketimize de bu tatbik ediliyordu. Bunu görüyordu. Neydi bu? Din adına. Şimdi ne oldu? Çünkü bu yatırganıyor. İnsanlar bunu hoş karşılamıyor. Bu defa insanların hoş karşılayacağı bir tavır olmak üzere sırtımızı dönmeyelim de kan vermiş olalım bu iş yerine gelir diye değişiklik yapılmaya kalkışıldı. Eğer bu din ise, eğer Cenab-ı Hak ortaya koyduğu ise bunda bu insanların değişiklik yapma celayeti var mı? Olamaz. Ha insanlar kendileri bunu şey yapıyor düşünüp tasavvüp edip insanların neyden hoşlanacağını dikkate alarak ona bir şekil veriyorsa, ha, o zaman ona dedenmez, Din denmez. İnsanların hoşa gidecek kendine göre Hangi hüviyet altında olursa olsun yaptığı bir takım tanzim, bir takım adet vesaire değil. Durum budur. Şimdi böyle olunca, böyle olunca insan Müslüman olarak elhamdülillah hak olan dinin mensuplarıyız. Bunda hiç şüphe yok. Burada dinimizi iyi tanımamız lazım. Bir, dinimizin inançla alakalı kısımları var. Dinimizin ibadetle alakalı kısımları var. Dinimizin inancının ve ibadetinin bir araya gelmesi ile onun meydana getirdiği güzel bir netice var. Buna da biz İslam'ın ahlakı diyoruz. Gördüğümüz o güzel şey. Mesela nedir? Şimdi şurada bize ait olmayan bir şeyi görüyoruz. Birisi kayıp düşürmüş. E, i̇nsanoğlunun mala karşı bir temayülü vardır. Onu almak ve ona sahip olmak ister. Ama hemen böyle bir his ve duyguya karşı içinde şöyle bir inanç vardır. Ne der? Hazreti Allah sana ait olmayanı almanı haram kılmıştır. Bakın bu inanç harekete geçti. Ne yaptı? Gördüğü halde bu inanç onun elini uzatmasına mani oldu. Şimdi hariçten bunu gören bir adam ne yapıyor? Diyor ki ya şu adama bak ne kadar kıymetli bir şey önüne düşmüş, eğilip alabilecek ama almıyor. Bu ne güzel bir şey diyor. İşte bu da iman ile amelin birleşerek ortaya koyduğu güzel manzara. Yani İslam'ın ahlakıdır. Güzelliğidir. Yani doğru hepsi böyle. İman ile amel bir araya gelir, birleşir ve bunun neticesi olarak bir güzellik ortaya çıkar. Ona biz İslam ahlakı deriz ve İslam'ın yaşanışı tatbikatı deriz. Hadi, hadi. Şimdi İslam'ın böylece inancı var, ameli var, güzel neticesi var. Ee, şimdi bu böyle olunca da bunun ne olması lazım? Bir bütünlük ifade etmesi lazım. Hoş olması için, bütün. İslam'ın bazı taraflarını yaşayıp, bazı taraflarını ihmal ettiğin zaman güzellik tam olmaz. Tam olmaz. Hatta görenleri, görenleri hakkınızda bir takım başka başka düşüncelere sevk eder. Nasıl eder? Bakın size basit bir misal vereyim. Şimdi bizde, bizde şu olmuştur. Birçok işçilerimiz, insanlarımız Avrupa'ya gitmiştir. Avrupa'ya gittikleri zaman bizim memleketimizde dini hükümlerin bir kısmı yaşanarak alışılmış meleket kest Bir kısmı da ihlal edilmiştir. Hoş değildir. Şimdi oraya gittiği zaman, farz edin topluca bir fabrikaya işçi olarak girdiler. Ne demişlerdi? Biz domuz eti yemeyiz. Öyle mi? Neden yemesiniz? Şimdi o adam hayret ediyor. Şimdi bizim Türkiye'ye birisi gelse de, dese ki bir topluluk 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi bir sığır eti yemeyiz. Dese. Onu bizim memleketimizdeki alışkanlığa göre adam merak eder. Niye yemiyorlar acaba diyor. Öyle değil mi? Bunu sorar. Şimdi Avrupa'da durum aynen böyledir. Orada alışılmış. Domuzun çiftlikleri var, kendileri evlerde yetiştiriyor vesaire yapıyor. Hiçbir mahsur görmüyor. Bizim ama işçimiz oraya gidiyor. Ne diyor? Biz domuz eti yemeyiz. Niye? Soruyoruz. Niye yemiyorsunuz? Biz Müslümanız. Müslümanlar bunu haram kabul eder. Onun için yemez. O güzel bir şey. Neden? Dini var. Dini inancına göre yemiyor. Başka nedir sizin dininizde yasak olan? Şimdi adam alıyor eline, bunların dininde, kitaplarında başka ne var yasak? Bakıyor, içki de yasak bunlarda. Ondan sonra başka kadınlarla düşüp kalkmak da yasak bu, bunların dininde. Yalan söylemek de yasak bunların dininde. Aa, bunların hepsi bir araya geldiği zaman ne oluyor? Bak Müslüman bir tip ne yapmaz? Domuz eti yemez. Müslüman bir tip efendim yalan söylemez. Müslüman bir tip içki kullanmaz. Müslüman bir tip kadınla kızla alakadar olmaz. Ha bu çok güzel bir din. Bak ne güzel ahlakı var. Ama ondan sonra dönüp bakıyor adama. Domuz eti yemiyor ama kadın kızla alakadar oluyor. İçkiyi kullanıyor. O zaman demez mi? Bu nasıl Müslümanlık seninki? Yani bir bütün olmadığı zaman İslam be, ne yapmıyor? O arzu edilen hayvanlık bırakan güzellik ortaya çıkmıyor. Şimdi bizim memleketimizde de aynen bu eksiklikler var mı yok mu? O zaman Müslüman, Müslümanlığı temsil edecekse, inancıyla, bütün ameliyle, yani ve helalına riayet ederek Müslüman olmalı. Eğer böyle olmazsa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunları tevhih ederek, yani böyle tehdi, tenkit ederek buyurmuşlardır ki, siz kitabın bir kısmına inanan ve bir kısmına inanmayan mısınız buyuruyor. Öyle mi? Bu kitabın, Kur'an'ın bir kısmına inanan, bir kısmına inanmayan mısınız buyuruyor. Öyleyse bizim bileceğimiz her şey şu olmalı. Evvela biz bu dinin inanç kısımlarını öğrenmeliyiz. Nasıl inanacağız? Onlara göre kendimizi, inançımızı ayarlamalıyız. Öyle inanmalıyız. Nasıl amel edeceğiz? Onları da öğrenmeli ve gücümüz yettiği kadar amel işleyip ve bu arada ben Müslüman'ım, Müslümanlığın icabını yapacak ve bundan da bu dini gönderen Hazreti Allah'ın rızasını kazanacağım olmalı. Müslüman'ın yapacağı budur. Şimdi evvela itigadi mevzu, tabi bunlar da ehemmiyet derece bakımından farklıdır. Amel ile inanç yan yana konsa inanç daha lüzumludur. Neden? İnanç bozuk olsa da amel doğru olsa bir değeri yok. Öyle mi? İnanç bozuk, amel doğru değeri yok. Çünkü temel yok. Ama inanç doğru, amelde hata olsa ümit edilir ki Hazreti Allah onu affeder. Amelde hata olsa temel doğru sağlamdır. Şekilde ve tatbikatta hata vardır demektir. Onun için Müslümanın en mühim vazifesi, ehl-i sünnet ve cemaat inanç ve itigadına göre inancını düzeltmesi lazımdır. Nasıl inanacak? Şimdi peygambere nasıl inanacak? Al evvela hazreti Allah'a nasıl be diye inanacak? Peygambere nasıl inanacak? Peygamberin tavsiyelerine nasıl inanacak? Bunları bildiği zaman inanacaktır. Şimdi bu, buraya kadar gelip inancın ehemmiyetini öğrendiğimize göre son zamanlarda bu Muharrem-i Şerif vesilesiyle ortaya çıkan durumlarda itikat ve inancı alakadar eden bazı hususlar vardır. Bu mevzularda yanlış yapmamamız lazımdır. Nedir bu itikat ve inanç? Şimdi hepimize şöyle bir soru soralım. Bir Müslüman olarak, peygamberimize ve onun arkadaşları olan eshab-ı kiram hakkında inanç ve itikadımız ne olmalıdır? Öyle mi? Nasıl olmalıdır? Peygamberimize, ve onun yanındaki sahabeyi i kiram hakkında inancımız ne olmalı? Nasıl inanmalıyız? Onları nasıl tanımalıyız? Yani nasıl tanımalıdan Bakçıdım şu, bakçıdım şu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hata eder mi? Peygamberin böyle bir şeye lüz efendim, lüzumsuz bir şey söyler mi? Bunu bilmeliyiz. Ha, bunu bilmeliyiz. İki, Peygamberimizin yanındaki sahabe-i kiram dediğimiz arkadaşlara hakkında inancımız ne olmalı? Yani onları tasvip mi etmeliyiz? Doğrudurlar, iyidirler mi demeliyiz? Yoksa yaptıkları iş yanlıştı deyip onların aleyhinde olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Ha bakın bunlar nedir? Ha şimdi bunları iyi bilmeliyiz. Niye görebileceğiz? Elbette ayet-i celililere, hadis-i şeriflere görebileceğiz evvela Kur'an-ı Kerim'de bu hususta ne var? Ona bakacağız. Oradaki öğrenilenleri ele alıp tamam Rabbimiz böyle buyuruyor bizim kabulümüz bu diyeceğiz. Bu hususta insanlar aynı mı olmuştur? Hayır farklı olmuştur. Bakınız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi diye bir sure vardır. Sureyi Fetih Ve şu şekilde başlar. Billah, bismillahirrahmanirrahim. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُب۪ينَا Bu şekilde başlayan bir sure vardır. Bu surenin sonlarına doğru Cenab-ı Hak peygamberimizin bir halini haber verir. Nasıl oldu? Medine-i Münevvere'de peygamberimiz bir rüya gördü. Rüyasında yanında sahabeleri onlarla beraber Mekke-i Mükerreme'ye gitmiş, Kabe'yi tavaf ediyor, Kabe'ye girmiş, Kabe'yi tavaf ediyor, saçlarını tıraş ettiriyor vs. böyle yani bir ömre yapar vaziyeti görmüş. Bunu kalkmış ertesi gün, Eshab-ı Kiram'a ben böyle gördüm buyurmuş. Sevinmişler, herkes zaten bilhassa muhacirler Medine-i vereye bekleden hicret ettikleri için Resulullah Efendimiz'in bu rüyasını Mekke-i Mükerreme'ye bir dönme gibi Eski yerlerini bir görme, Kabe'yi ziyaret etme şeklinde anladıkları için çok sevinmişler. Ve ya Resulallah bu rüyanın icabını nasıl yapacağız, ne zaman tahakkuk ettireceğiz diye hatta bayağı teşvik eden duruma gelmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de rüyayı, Kabe'yi tavaf edip ömre yapma şeklinde yorumlayıp bunu bu şekilde izah edip, tevil edip ondan sonra da kalkmış eshab-ı kiramdan kendisine iştirak edenlerle beraber Kabe'nin yolunu tutmuş Mekke'ye mi Kerem. Ama ama aşağı yukarı e, bir müddet önce Mekke'ye mi Kerem'den ayrılıp gitmişti Mekkeliler bunun e, öfkesi içerisinde. Öfkesi içerisinde. Şimdi peygamberimizim bir de geri dönüp Kabe'ye Gelip tavaf etme arzusu olduğunu duyunca önüne çıktılar. Dediler hayır dediler. Biz seni Mekke'ye, Kabe'ye sokmayız. Ve bu önüne çıkma hadisesi Hudeybiye dedi oldu. Hudeybiye denilen mevkiide oldu. Orada Hazreti Resulullah Efendimiz durdu. Çok karşılıklı müzakereler oldu. Ashab-ı kiram efendim heyecan gösterdi. Bunlardan korkmayız ya rızılağlar. Biz bunların üzerine yürüdük, mü, şunu yaparız, bunu yaparız. hazreti Rasulullah Efendimiz hiçbir zaman harp etme tarafına yanaşmadı. Ondan sonra da Peygamberimiz mesela Hz. Osman'ı gönderdi. Hz. Osman radıyallahu anh çok yumuşak, huylu bir zattı. Onun için Mekke halkı da onu severdi. Severdi. Mesela Mekke-i Mükerreme'de Müslüman olmuş. Peygamberimizle beraber ama yumuşak, hatır naz olduğu için herkes ona ilgi duyuyor. Ama bir Hazreti Ömer öyle mi? Müslüman olmuş, kılıcına sarılmış. Demiş ki, çocuklarını yetim bırakmak isteyen, karısını dul bırakmak arzu eden varsa çıksın önüme demiş. Ve Mekkeliler, bunun üzerine onun şiddetinden korkuyor ve kızıyor. Hz. Osman çok şefkatli, çok yumuşak, huylu bir zat, Çok edepli. Çok edepli. Bunun üzerine Peygamberimiz onu gönderiyor. Bu halinden dolayı. Git Mekkelilere söyle, onların vaziyetlerini efendim bir yokla ben buraya harp etmek niyetiyle gelmedim. Kabe'yi tavaf edip dönüp gideceğim. Burada kalıcı da değilim buyuruyor. Ama onlar böylesine yumuşak, mübarek zatı Mekke-i tutuyor, hapsediyorlar. Bunun üzerine de peygamberimize bu haber, Hazreti Osman öldürülmüştür diye intikal ediyor. O zaman artık bir ahit, bir söz yenileme ihtiyacı hissediliyor. Peygamberimiz bir ağacın altına Hudeybiye'de oturuyor. Gelin bakalım hesabım. Mekke'yi Medine'den çıkarken bunlar hesapta yoktu. Ama şimdi Mekkeliler böyle yapmıştır. Bu hususla göstereceğimiz fedakarlık nedir? Herkes gelsin, benim elime elini tutsun ve söz versin. Böyle bir biat ortaya çıktı. Yani ya Resulullah biz canımızla, malımızla, her şeyimizle bu yolda seninle beraber ölüme gideriz dediler. Ağacın altında bu sözü böylece verdiler. Ama bir sır var. Hazreti Rasulullah efendimiz bir elini en sonunda bir yerine koydu. Bu da Hazreti Osman'ın biatıdır dedi. Bu da Hazreti Osman'ın diyatıdır dedi. Bunun üzerine cenab Hak bu Müslümanların oradaki heyecanı ve söz verişinden öyle razı oldu ki bunu da vahiy peygamberimize Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip Estaizu Billah, Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ Habibim muhakkak Hazreti Allah razı oldu. Çok memnun oldu. Razi. Öyle mi? Rızası var. Niye? Niye? iz yubayi o hani sana biat ettiler ya nerede tahte şeceri ağacın altında sana biat eden hesap var ya Müslümanlar onlardan Hazreti Allah razı oldu Dahası da var razı olma sebebi fa alime mafi gulubim onların bırak zahirde elini tutup söz vermelerini kalplerinden geçenleri de Hazreti Allah biliyordu onun için razı oldu demek ki çok ihlaslı çok samimilermiş ve fe enzele's aleyhim onların üzerine Cenab-ı Hak sükunet indirdi. Onları cesaretlendirdi. Onları korkudan muhafaza etti. Ve eshabühüm fetih onlara yakın bir fetih de nasip etti. Yakın bir fetih. Kabe'nin fethi sonra ama ondan evvel bu samimiyetlerinden dolayı Cenab-ı Hak onlara böyle nimetler ihsan eyledi böyle buyurdu. Şimdi insanların bu şey, devrede bu müsalehaya, bu şey bu bu biat ondan sonra da Mekkeliler bu biatı duydular. Korku girdi içlerine. Böylesine samimi insanlar ile harp edilmez. Ne yapalım? Anlaşma yapalım dediler. Fahri kainatta bu istediği buydu. Geldiler, anlaşma yaptılar. Bu <Gülüyor> devre müsalehası böyle oldu. Ondan sonra Resulullah Efendimiz bir sene sonra gelip Kabe'yi tavaf etmek, ömre yapmak üzere o anlaşmada bir madde koydular. Bunu kabul ettiler. Peygamberimizin etrafındaki Müslümanlar dediler ki, eh hikmeti vardır, Resulullah böyle. Madem ki şey oldu, böyledir. Kabul ettiler ve inandılar, bakın razı oldular. Ama münafık olanlar da vardı. Onlar da dediler ki, hani Medine'den çıkarken ne söz verilmişti? Öyle mi? Kabe'ye girdik mi? Saçlarımızı tıraş ettirdik mi? Oldu mu diye ileri geri peygamberimizi çekiştiren ve onu rahatsız eden konuşmalar yaptılar. Bu her devirde böyledir. Ve her devirde böyledir. Şimdi bazı insanlar vardır. Bu ayet-i celiledir. Bu da peygamberimizin kelamıdır. dediği zaman e, eh, Rabbimiz kelamında böyle buyurduysa, peygamberimiz de böyle izah ettiyse nedir? Kabul eder. Ben buna inanırım der ve rahattır. Bazıları da bazıları da. Ayette ve hadis-i şerifte günlük gelişmeler dikkate alarak mutlaka bir aksilik şey arar. Eksiklik arar. Orayı bulsa da oraya tırnak taksa, bakın işte kitapta böyle yazıyor ama hadiseler şöyle gelişiyor diye ayet-i de ve peygamberimizin hadislerinde bir noksanlık bulsa. Bazısı da bunu arar. Böylesi var mı? Yok mu? Bakın. Bir noksanlık ara ve orada. İşte münafıklar bunu yaptılar. Peygamberimizin hakkında ileri geri konuşmalar yapıp ona noksanlık aradılar. Bundan Cenab-ı Hak nasıl ki ağacın altında biat edenlerden razı oldu ise böyle konuşanlara da gazaklandı ve Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek şöyle vahyi sarih olarak indirdi. Buyurdu ki billah. Bismillahirrahmanirrahim. Legat Sadakallahur rasuluhu rüya hak. Elbette Hazreti Allah muhakkak ki peygamberine rüyayı hak olarak göstermiştir buyurdu. Ve o rüyayı tasdik edecektir Hazreti Allah. Le tedhulunel mescide harame Allah. Allah'ın dilemesiyle elbette Mescid-i Kabe'ye gireceksiniz buyurdu Hazreti Allah. Gireceksiniz. Hem de emniyet içerisinde. Muhalligine ruhu şekun. Başlarınızı traş ettireceksiniz. Ve mukassirine. Mukassirin. Muhallik esasla böyle şeydir. Kökten kısa kestirmektir. Mukassir de kısaltmaktır. Makasla yapılan şeydir. Mukassir budur. Muhallik bildiği Arapça da onun için kazımak manasındadır daha ziyade. Onun için Arapçada da halak, berber demektir. Halak. Ha ile olduğu zaman ama, ha, noktası hâ, nokta ile olduğu zaman hâ diye boğazda hırlatarak halak, halak dediğiniz zaman mübalağa ile yaratıcı, yoktan var edici manasınadır. Yoktan var Bir nokta manayı bu kadar değiştirmektedir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir adam namaz kıldırırken halakayı, halaga diye okusa namazı bozul. Çünkü mana o kadar farklı ki, halaka yoktan var etti demektir. Halaka tıraş etti demektir. Mana bu kadar farklıdır. Onun için Cenab-ı Hak, e, e, Habibimin hakkında dil uzatanlar, bilin ki benim Peygamberime gösterdiğim rüya haktır, tahakkuk edecektir. Hem Kabe'ye Allah'ın izniyle gireceksiniz, hem de muhalligine rûûseküm, başlarınızı tıraş ettirecek, ...ve mukassirine saçlarınızdan kısaltıracak... ...le ne ...anlaşma sayesinde hiç de korkmayacaksınız. 2. Fe'alime ma'lem ta'lemû... ...sizin bilmediklerinizi Hz. Allah bilmektedir. Böyle hükmetmesi, böyle efendim müsalaha yapılıp harbedilmemesi hususundaki Mevla'nın hükmü... ...bilmesinin neticesidir. Mevla sizin bilmediklerinizi biliyor. Öyle mi? Bilmediğiniz çok incelikler var. Onları biliyor. Onun için Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Şimdi siz bu noktada Hazreti Muhammed'in Medine'den çıkarken sözü yanlış anladığınız için yerine gelmedi diye onun peygamberliğinden şüphe mi ediyorsunuz? Ona da cevap vereyim buyurdu Cenab-ı Hak. Münafıkla veya şüpheye düşecek peygamber hata eder mi zannediyorsunuz? Yok. Hüvellezih. Hz. Allah ki Ersele Rasûlehu Peygamberini gönderdi. Neyle? Bilhüda. Hidayetle. Onu kendi seçtiği dosdoğru yolla gönderdi. Ve dinil hakkı hak olan, din olan İslam'la gönderdi. Niçin bunları yaptı? <gülüyor> İslam'ı bütün dinlerin üzerine çıkarıp hak olduğunu ilan etmek için gönderdi. Ne yaptı İslam? Geldi, geçmiş dinlerin doğru olarak devam eden hükümlerini ortadan kaldırdı, kendi hükümlerini koydu. Geçmiş olan dinde bozulmuş olan hükümleri de bunlar yanlıştır, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği bu değildir ve bunlar tahrip edilmiştir diye onun da doğrusunu ortaya koydu. İslam böylece geçmişin ne olup ne olmadığını anlattı ve kendisi hak din olarak en üstün bin din oldum, dün bin din oldum. Cenab-ı Hak da bunun için göndermişti zaten, bunun için göndermişti. Bunun böyle olacağına, olacağına, sizin orada gördüğünüz durumlar vesaire değil, onların hepsinde hikmetler var. Ve kefa billahi şehida, Hz. Allah şahid olarak yeter. Öyle mi? Hazreti Muhammed mustafanın böyle bir peygamber olduğuna, onun yeryüzünde İslam'ı en üstün seviyeye çıkarıp orada insanlara bu hakikati anlatmayı ve başaracağına, bunda muvaffak olacağına Hazreti Allah şahit olarak yeter. Onun şahadeti böylece devam etmiştir. Peki Hazreti Muhammed mustafa nedir diye hatırınıza gelirse böyle gönderilen insan nedir derimize Cevap buyuruyor Cenab-ı Hak, cevap vereyim diyor. Muhammed'in Resulullah. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür diyor. Hatırımıza gelen bütün bu suallerin cevabı budur. Muhammed'in Resulullah. Tamam. Şimdi Hazreti Muhammed'den bahsediyor Cenab-ı Hak, Peygamber'inden. Vellezine devam ediyor, bakın şunları da ifade ediyor. Vellezine ma'ahu, o Hazreti Muhammed ile beraber olanlar. Burada en yakın ayeti celilenin en de, delalet ettiği ifade ettiği iman o anda peygamberimizle beraber olanlar yani muhacir ve ensardan meydana gelen eshab-ı kiram. Eshab-ı kiram hakkında Kur'an-ı Kerim'de böylece ifade var mı? Yok mu? Var işte bakın peygamberimiz ve ondan sonra hemen onunla beraber olanlar diye Cenab-ı Hak eshab-ı kiramı anlatıyor. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ O Hazreti Muhammed ile beraber olanlar. Beraber olanlar. Şimdi onunla beraber olanlar deyince e Hz. Resulullah'ın meclisine iyi kötü birçok insanlar geliyordu. Hatta inanmadığı halde gelip Peygamberin ne yaptığını görmek üzere meclisinde bulunanlar da oluyordu. Onlar da mı acaba bu ayeti celile ile net edileceklere net edilen insanlardır. Böyle bir şey hatıra gelebilir. Onunla beraber olan herkes inanmış, inanmamış. Hayır. Onu ay ayıtlıyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki, وَالَّزِينَ ma'hu. Ma onunla beraber olanlardan kastımız, onunla beraber olanlardan sizi hık haklarında hüküm beyan edeceklerimiz şunlar. Kim onlar? o عَلَى الْكُفَّارِ Küfrü, küfrü, Reddeden, kafiri sevmeyen insanlar. Onlara karşı ton derece şiddetli. Öyle mi? Ve ma'ahu ma'hu eşitta u alil küffar. <gülüyor> Kafirlere küfre karşı, küfre karşı reddedici, kafiri sevmeyen. Ama ruha <gülüyor> Kendi aralarında son derece merhametli. Hatta bu ayet-i şöyle izah edenler de olmuş. Vellezine ma'ahu O Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olan başta Ebu Bekir'in Sıddık demişler. Onunla beraber. Nerede beraber? Mekke-i Mükerreme'de beraber. Medine-i Münevvere yolunda. Mağarada onunla beraber. Öyle mi? Burada asıl kast edilen Ebu Bekir'in Sıddık'tır demişler. İlave etmişler eşittahu alel kuffar kafirlere çok şiddetli. Burada hep eshab kastedilir ama asıl kastedilen şiddetli Hazreti Ömer'dir demişler. Hazreti Ömer çok şiddetli. Ruhama u belehum. Burada kastedilen Hazreti Osman'dır demişler. Çok merhametli. Ruhama u Ama evet Hz. Rasûlullah ile beraberlikte Ebu bekül e öne çıkmış olabilir ama diğerleri de beraber. Ehli küfre şiddette Hz. Ömer kemâyüz etmiş olabilir ama diğerleri de beraber. Merhamette Hz. Osman dikkat çekmiş olabilir ama diğer sahabeler de beraber. Hepsi bunların içerisinde bu şekilde Cenab-ı Hak onları meth ediyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Erahım, onları görürsün. Ne görürsün? Rükkan sütçede. Namaz kılan ve rükû eden. Yani rükû secde zikrediliyor ki, Allah'a karşı ibadet eden. Burada en öne çıkan Hazreti El Ali kerremallâhu vecedir deniyor. Diğer bütün eshabda aynı şekilde namaz kılıyor, ibadet ve taat yapıyor. Niçin yapıyor bunları? Yabtugune fazla min Allah, Hz. Allah'ın fazlı keremini istiyor. Berizvane, onun razı olmasını istiyor. Yani namazların, niyazları, Müslümanlık Müslümanlıkları ihlaslı, samimi, samimi. Onun içinde samimi olduklarından dolayı kalplerinin samimiyeti ne yapıyor? Kalbin aynası mesabesinde olan yüze aks Yüz, Türkçe'mizde böyle bir tabir de vardır. Yüz kalbin aynasıdır derler. Öyle mi? Yüz kalbin aynasıdır. Kalpte olan yüze akseder derler. Ha. Onun için de bakınız bütün bunlar böyle samimi olduğu için Cenab-ı Hak da buna işaret ediyor. Simahın onların simaları sima bizde yüz demek değil mi? Efendim? Şunun simasına bak yüzüne bakma manasınadır. Simahın onların yüzleri simaları veya alamet manasındadır da aynı zamanda Fî vecihlerinde vecih, yüzün ön tarafıdır. Fî vücûhîn yüzlerinde daha ziyade alımlarında min eser-i sucûd. samimiyet ve ihlas yüzlerinin alımları dahil ön cephesine çıkmıştır. Yani simada bir Nuraniyet vardır. Çünkü kalbin aynasıdır kalbi samimi olan adamın simasında nur vardır. Onun içindir ki peygamberimiz ve büyükler şöyle buyurmuşlardır. Gece namazı çok kılanın gündüz yüzü nurlu olur demişlerdir. Gece teheccüde kalkan insanın gündüz simasında onun nuru olur. O çünkü kolay değildir gece teheccüde kalkabilmek. O bir ihlasın neticesi. Öyle değil mi? Şey, öyle sıcak yatağından kışın soğuğunda kalkıp da soğuk odada o sıcak yataktan yanını ayırıp ibadete kalkabilmek Kur'an-ı Kerim'de ölmüş bir vasıftır. Onun için gece böyle kalkabilenlerin gündüz simalarından nur olmaktadır. Sımaları. Ve evliyaullah insanın simasına bakıp günahkarlığının derecesini tayin edebilmişlerdir. Çünkü onun zulmeti içinin karışıklığı da simaya arz eder ve değişik görüntüde bir siyahlık görünür. Bir zulmet görünür. Bir zulmet görünür. Onun için sima, nursuz mu? içinde vardır bir şey. Allah muhafaza buyursun. Hatta ibadet yapsa bile içi bozuksa adamın simaya aksetmez. Onun için firaset müminde mühim şeydir. İttegu firasetel mümin fe innehu yenzuru binurillâh müminin firasetinden sakın bunu kandıramazsınız. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakmaktadır. Allah'ın nuruyla bakmaktadır. Ve baktığı zaman ona Cenab-ı Hak öyle firasetine bir şeyler veriyor ki onun gördüğü gördüsü bambaşkadır. Ha. Gelin, bu hususta bakın eshab kiramı Cenab-ı Hak Fetih suresinin son ayetinde böyle anlatıyor. Eshab. Peygamberimizle beraber halleri de budur diyor. Simaları nurludur. Onların secde eder, efendim, e, rükû eder, namaz kılan da nurlu. Böyle insanlardır. Böyle insanlardır. Şimdi bunları, Tevrat'ta Cenab-ı Hak böyle anlattı. Buyurdu ki Hz. Musa'ya, ahir zamanda öyle bir kullarım gelecek ki, onların simaları nurlu olacak buyurdu. Tevrat'ta böyle anlattı. Onlar da siması nurlu bu insanları hep görmeyi arzu ettiler. Bu bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Mustafa'nın ümmetine nazip oldu. Ahirette de böyle olacak. Ahirette Cenab-ı Peygamber, Fahri Kainat o kadar kalabalığın içerisinde ümmetini bir halinden tanıyacaktır. Neyinden? Abdest azalarının nurundan tanıyacaktır. Evet. abdest azalarının nurundan tanıyacaktır. Ve bunun içindir ki hadis-i şeriflerinde nurunuzu arttırın buyurur Nurunuzu arttırın. Nurunuzu arttırın hadis-i şerifini şöyle anlayanlar olmuştur. Abdest alacak yerleri ta yukarılara kadar yıkayın. Evet bu mananın olması ile beraber yani kollarımızı ta birseklerin arkasına kadar yıkayın bunlar olmakla beraber abdest üzerine abdest alarak arttırın demektir bu. Aynı zamanda. Yani benim şimdi abdestim var. Bu namazı da kılayım, şunu da kılayım, şunu. Böyle yapmayın. Fırsat bulduğunuz zaman her namazda abdest almaya bakın. Abdestiniz olsa dahi yine alın. Abdest üzerine abdest nurun aya nurdur. Nur üzerine nuru arttırmaktır dinleri. Öyle mi muhtemel yani müsait oldukça, vakit buldukça abdestimizin olmasına bile bakmayıp her namaza yeni abdest ile keşey yapıp edebilmek o nur üzerine nurdur. Nur böyle, esra böyle anlatılmış. Şimdi demek ki, demek ki, Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatıldığına göre bizim Hazreti Muhammed'in Mustafa'ya iman etmemiş peygamber olarak, peygamber olarak şart. Onun eshabı hakkında, Kur'an-ı Kerim'de böyle bahsedildiğine göre. göre. Biraz önceki, okuduğum ayet -i yine Fetih Suresi'nde Estaizu Billah لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَا يَعُونَكَ Bu Hudeybiye'de ağacın altında biat edenlerden Hazreti Allah razı olduğunu açık olarak bildirdiğine göre. O Hudeybiye'deki ağacın altında, ağacın altında Ebu Betülü Süddık var mıydı? Vardı. Hz. Ömer var mıydı? Vardı. Hz. Osman var mıydı? Evet. Rasulullah onun namına da bu da Osman'ın bir adıdır buyurdu. Hz. Ali Kerremallâhi Vekşe var mıydı? Elbette vardı. Ve diğer bütün hesap vardı. Orada o güne kadar iman edenler vardı. Peki? Hazreti Allah razı oldum buyuruyor. Ben onlardan razıyım diyor. Peki bugün ortaya çıkıp ve Müslümanlık adına ortaya çıkarak Ebu Betül-i beğenmeyen Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın aleyhinde olabilen hatta Hz. Aişe validemizin dahi hakkında ileri geri konuşabilen ve ben de Müslümanım diyen var mı yok İşte bu yanlış. Bunu neyin adına yaparsanız yapınız. Ha, efendim biz Peygamberimizin Ehli Beyti'ne fazla hürmet edeceğiz. Tamam. Hepimiz edeceğiz onu. Öyle mi? Hepimiz edeceğiz. Hepimiz etmemiz lazım. Neden? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ı torunları olarak aldı. aldı. Ya Rabbi ben bunları seviyorum buyurdu. Sen de sev Allah'ım. Öyle mi? Duası kabul edildi ve benim yolumda olanlar, benim ümmetlerimde kıyamete kadar bunları sevecektirdir. Bugün Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i sevmeyen var mı içimizde? Yok, yok. Hepimiz severiz. Hazreti Ali karamallahü vaci. Tebük seferine çıkarken Peygamberimiz Hazreti Ali'yi beraberinde götürmedi. Bakın, tebük seferine çıkarken Hazreti Ali karamallahü vaci'yı götürmedi ve şöyle buyurdu: "Ya Ali." ''Sen Medine-i de kalacak, benim ehli beytime göz kulak olacaksın.'' buyurdu. Bunun üzerine münafıklar ileri geri konuştu. Dediler ki, Resulullah Hazreti Ali'yi sevmiyor. Onun için onu geride bıraktı, diğer sevdiklerini alıp arbe gidiyor. Bunu duyunca Resulullah'a gitti Hazreti Ali kerramallahu ve ''Ya Resulallah bak hakkında böyle böyle konuşuyorlar. Ne dersin böyle deyince.'' Buyurdu ki Hazreti Resulullah, ''La Ali... Ya Ali, ben senden, işte hayır, aynen şu şey ifadesidir. Ya Ali, sen Hazreti Musa'nın yanında, Hazreti Harun ne ise benim yanımda sen olsun buyurdu. Yalnız benden sonra peygamber gel diyecek buyurdu. Yani Hazreti Harun peygamberdir, Hazreti Musa'nın hem önce yardımcısı onun yanında, ona yardım eden peygamberdi. Orada bir benzetiş yapıyor ama peygamber en ufak hata etmez Allah'ın izniyle. Kelimeleri dahi her şey yerli yerine. Ne diyor? Hem onu teselli edip Medinelilerin yanlış düşündüğünü, münafıkların daha doğrusu Medine'den ziyade, münafıkların yanlış düşündüğünü ortaya koymak üzere, Ya Ali sen benim yanımda, Hazreti Musa'nın yanında Harun ne ise osun diyor. Ama benden sonra peygamber gelmeyecek buyurdu. Yani seni Harun'a benzettirse, benden sonra peygamberlik payesi gibi bir iddiaya kalkışma buyurdu, öyle mi? Evet, böylece hem münafıklara cevap verdi, hem onun kadrini, şanını böylece ortaya koymuş oldu. Biz Hazreti Hasan'ı severiz, Hz. Hüseyin'i severiz, Hz. Ali kerramallahu ve severiz ama diğer Eshab'a da Dil uzatmayız, onları da severiz. İşte ehl-i sünnet cemaat budur. Demek ki inancımız bu olmalıdır. İnanç bu olursa o zaman hepimiz Allah'ın izniyle paçayı kurtarırız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurdu. Nefsin yedi kudretinde olan Hz. Allah'a emin ederim ki, kıyamette Cenab-ı Hak sıratın önüne İki tane minber koydu. Koyacak. İki tane minber koydu. Tahakkuk-ı hukukuna binaen mazi sırasıyla geliyor. Bu minberin birinin üzerine Rabbim beni oturttu buyuruyor. Beni oturttu. Öbürünün üzerine Hz. İbrahim'i oturttu. İki minberin arasına bir kürsü koydurdu. Onun üzerine de Ebu Bedir'in Sıddık'ı oturttu diyor. Oturttu. Ondan sonra bir melek geldi. Benim minberimin birinci basamağına oturdu ve şöyle dedi. Ey müminler! Beni bilenler bilsinler, bilmeyenler tanısınlar. Cehennemin bekçesi malik benim dedi. Hazreti Allah Celle Celaluhu <gülüyor> Cehennemin anahtarlarını bana verdi. Bana verdi ve bu anahtarları Hz. Muhammed'e vermemi istedi. Hazreti Muhammed de Ebu Bedir'in Sıddık'a. E. Ondan sonra bir melek daha geldi. O da iki benim münderimin ikinci başamağına oturdu. Dedi ki ey inananlar bilmeyenler bilsinler ve bilenler beni anlasınlar ki benim adım Rıdvan'dır. Cennetin bedkisi benimdir. Cenab-ı Hak cennetin anahtarlarını benimle Hz. Muhammed'e gönderdi. Evet. O da Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık'a vermemi istedi bu İşte bu mübarek zatların ahiretteki mertebeleri bunlardır. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat'ında bu büyüklerin şanına mektuplarında böyle işaret eder. Ehli sünnet ve cemaat'in inancı budur. Başkaları hangi nam ve işim altında ne derlerse desinler ehl sünnet ve cemaat inancı olmadıkça ahirette paçayı kurtaramayız. Muhterem ünlüler, işte bu içinde bulunduğumuz mübarek Muharrem-i Şerif ayının bize hatırlattıkları ve bu vesile ile itikat ve inancımızda meydana gelebilecek bir takım yanlışlıkları önlemek bakımından ayeti celileleri, hadisi şeriflerin ışığı altında size söyleyeceklerim bu ve buna benzeyen huzur. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak gösterip hakka tabi olmayı nasip eyle. Ya Rabbi bize batılı, yanlışı, batıl ve yanlış olarak anlatıp batıldan ve yanlıştan işkina edip kaçınmayı nasip eyle. Ya Rabbi. ya Rabbi bizi nefsimizin, şeytanımızın eline gözümüzü Açıp, kapayıp açacak kadar. Hatta ondan daha az bir zaman bile bizi nefsimizin eline bırakma Rabbi Rabbi. Kendi hıfz-ı himayende sevgililerin yüzüsü hürmetine muhafaza eyle. Dost doğru yolu bize hidayet edip o doğru yolda Amin. ömrümüzü razı olacağın ameller ile geçirmeyi cümlemize nasibim. Yasser Allah. Lillahi'l-Fatiha.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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَشِيعَتْ رُسُوهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا Vahve Aliye Azim.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 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تآخذنا lena <Sessizlik> bihi Allah'ın Rahman, Rahim. Lou azalma ala in khashyati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 عي على الصلاة